Yeni bir TeknoBlog Show'a daha hoş geldiniz. Ben Sabri Küstür. Bugün 28 Haziran 2010 Pazartesi ve TeknoBlog Show'un yeni bir deneme yayınında da sizlerle beraberiz. Bugünkü gündemimizde neler var? Bugün iPhone'a ve iOS 4 işletim sistemine bakacağız. Onunla ilgili haberlerimiz var vereceğimiz sizlere. Geçtiğimiz hafta gündemi... ...Apple işgal etti. Hem iPhone 4 piyasaya çıktı... ...hem de e, iOS 4 işletim sistemi... E, ...piyasaya çıkan... ...iPhone 4 ile birlikte... ...iPhone 3GS ve iPhone 3G'nin de... ...kullanımına sunuldu. Ve bu hafta içinde... E, ...bakacağımız... E, ...haberlerde, inceleyeceğimiz... ...haberlerde Teknoblog Show'da... E, ...bununla ilgili olacak... Dilerseniz hemen başlayalım. Öncelikle e, iPhone ile ilgili haberlere e, kısaca bir göz atalım. Evet, iPhone e, 3, pardon iPhone 4, e, 17 Haziranda 7 Haziranda tanıtılmıştı iPhone 4 e, ve 15 Haziranda e, ön siparişlerin alınmaya başlanacağı belirtilmişti. E, Başta Amerika olmak üzere e, Japonya, İngiltere, Fransa ve Almanya'da e, ön siparişler alınmaya başlanacaktı. Ve bu ön sipariş süreci 15 Haziran'da açıldı. Ve açılışla birlikte gerçekten e, yoğun bir ilgi oldu iPhone 4'de. E, Apple e, yaklaşık 600 bin kadar sipariş aldığını açıkladı. Öyle ki e, hem Apple'ın sunucuları bu talebi karşılamakta zorlandı hem de... E, Amerika'da Apple'la birlikte iPhone'u, iPhone, iPhone 4'ü pazarlayan e, AT&T'nin sunucuları da e, bu yüksek talebi karşılamakta oldukça zorlandı. E, keza daha sonra e, sipariş vermek isteyenler e, tedarik e, teslim tarihi olarak önce 2 Temmuz'u daha sonra da 14 Temmuz'u görmeye başladılar. E, yani bu demek oluyor ki ortalıkta ciddi bir iPhone 4 R sıkıntısı var. Ve 15 Haziran tarihi geçti. İlerleyen günler günler birbirini kovaladı ve 24 Haziran günü geldi. Geçtiğimiz Perşembe günü iPhone 4 başta Amerika olmak üzere az önce saymış olduğumuz Japonya, Fransa, Almanya ve İngiltere'de satışa çıktı. Satışla birlikte gerçekten büyük bir izliham yaşandı. Apple store'larda Apple mağazalarında e, insanlar daha gece vaktinden sıralara girdi. İnsanlar kamp kurdu. E, özellikle Engaget sitesi bu e, sıraların, kuyrukların nabzını oldukça iyi tuttu. E, dakika dakika aktardı diyebiliriz. E, tutmuş olduğu günlükte zaten teknoblog'dan e, bize kendilerine e, bağlantılı verdik. E, bununla ilgili bir haber yapmıştık. iPhone 4 e, ...perşembe günü satışa sunuldu... Ee, ...oldukça yüksek bir... ...talep var denilebilir yani resimlerden... ...gördüğüm kadarıyla insanlar... ...kağıt oynayan insanlar vardı kuyrukta... Ee, ...eğlenceli vakit geçiren bir o kadar da... ...sıkılanlar da vardı... ...ancak e, bu... E, ...iPhone 4 için kuyrukta çekilen... E, ...sıkıntı ve çilenin sonu... ...çile e, cihazı satın aldıktan... ...sonra da bitmedi... ...en azından bazıları için bitmedi... ...ee... Perşembe gününden itibaren iPhone 4 ile ilgili e, problemler e, gelmeye başladı. Web sitelerine Mac Rumors gibi, Apple Insider gibi, Engadget gibi, e, Mashable gibi sitelere, Gizmodo gibi sitelere e, iPhone 4'ü satın alanların karşılaştıkları ilginç problemler yansımaya başladı. Bu e, problemlerin en önemli olan iki tane vardı. Bunlardan bir tanesi ekranla ilgiliydi. iPhone 4'ün retina ekranı ile ilgiliydi. E, retina ekranında bir sarı iz, bir sarı renk olduğu söyleniyordu. Fotoğrafa bakacak olursak belki yakından görebiliriz. Sarı bir alan olduğu söyleniyordu. Ve bu sarı alanında ısındıkça kaybolduğu söyleniyordu. Yani geçici bir problem olduğu söyleniyordu. Bu probleme bir açıklama geldi. Bu şöyle ki bu ekranı evet onu da hemen bulalım sizlere aktaralım kendinden çözülür mü diye aktarmışız Apple cam katmanları birbirine bağlamak için organofonksiyonel Silan Z6011 adı verilen bir malzeme kullanmış ve Apple bu ürünleri ya da Foxconn diyelim bu ürünleri o kadar kısa bir süre içerisinde gönderimi hazırlamış ki bu malzemenin buharlaşma süreci henüz üst tamamlanmamış satış işlemi e, bu iPhone 4'te satışa çıktığında bile bu malzeme ekran üzerinde kalmaya devam etmiş. E, ancak e, birkaç gün kullanımdan sonra e, bu buharlaşma sürecinde tamamlanacağı ve sarı devletlerin kaybolacağı söyleniyormuş. E, bu problem zaten daha sonra pek yer almadı. İnternet forumlarında ya da sitelerinde pek bu problemle ilgili e, habere rastlamadık, <gülüyor> izlenime rastlamadık. Ee, bu problem şimdilik geçti gibi gözüküyor. Ancak e, geçmeyen bir başka problem var ki hala konuşan bir başka problem var ki o da iPhone 4'ün anteniyle ile ilgili problem. iPhone 4'ün biliyorsunuz e, kenarı görmüş olduğunuz gibi e, siyah, pardon, metal bir bantla kaplı metal bir şeritle kaplı bu telefonun etrafını saran bir metal şerit ve bu metal bant aynı zamanda iPhone 4'ün anteni işlevini görmekte. Yani iPhone 14 e, dahili anten, yani bir harici antene sahip ve e, biliyorsunuz anten de insan vücuduna temas ettiğinde alışı değişir. E, basit bir örnek verecek olursak. Teleson antene dokunduğunuz zaman yayının iyileştiğini görebilirsiniz ya da bozulduğunu görebilirsiniz. Aynı şekilde radyo kulaklıkları da e, bir nevi antenmizi görüyor. Siz kulaklık taktığınızda e, yayın biraz daha güç olabilir ya da belli bir kişi mesela yanınızdan geçerken e, radyo bozulabilir. Bu şekilde insan vücudunun önemli bir etkisi var e, sinyal alışveriş e, sinyal alışında e, alınan sinyal kalitesinde. Ve e, gelen şikayetler iPhone 4'ün e, sol tarafı özellikle sol tarafının sol alt tarafının elle kavrandığında e, sinyal kalitesinin, sinyal alışının e, düştüğüne yönelik şikayetler e, geliyordu. E, keza burada da e, bir videosu var. Onu da e, gösterelim. Büyüklensin videomuz. This is a video to show the apparent difference between holding an iPhone 4 and leaving an iPhone 4 flat on the table um, as it changes its reception. We'll notice right here that we have four bars on AT&T and it's laying flat on the table. Now the phone that I'm using right now had uh, about the same number of bars. Uh, so what I'm going to do is just very gently pick it up. I'm going to hold it in the same direction which is slightly elevated. Ve gördüğünüz gibi, my hands are wrapped around the sides of the iPhone. And as I do that, you can see the bars. Evet, şu anda çizgiler azalıyor. Begin to decay on Acme. İki çizgi indi şu anda. Oldukça zayıf bir alış söz konusu. Ve gördüğünüz gibi Until bir çizgi. we go to no service evet. or one bar. Evet. Gördüğünüz gibi durum bu şekilde e, videodaki e, tutuş biçimi iPhone 4'ün e, sinyalinin, sinyal seviyesinin azalmasına e, neden oluyor. Bununla ilgili e, Apple'dan bir açıklama beklendi. E, Apple'dan e, gelen açıklama ise e, oldukça komikti. Apple'ın açıklaması iPhone 4'ü farklı şekilde tutun ya da e, bu iPhone 4'ü piyasaya sunulan o kılıftlardan alın. Ee, oldukça e, basit ve komik bir açıklama geldi Apple'dan. Ee, gelen bu açıklama sonrasında, evet gelen bu açıklama sonrasında da Apple'la e, dalga geçen e, bazı grafikler yapıldı. Mesela bu onlardan bir tanesi e, nasıl tutmanız ya da tutmamanız gerektiği söyleniyor iPhone 4'dü. E, Keza Steve Jobs'un e, bazı e-posta cevapları da yansıdı internete. Oldukça kısa ve öz cevaplardı. Zaten e, iPhone 4'ü farklı şekilde tutun ya da kılıf, kılıf alın. E, bununla ilgili Steve Jobs'a bir arkadaş e, mail atıyor. Ve e, söyler işte Bay Jobs, iPhone 4'ü aldım. Çok güzel bir ürün ancak telefonu tuttuğum zaman elimi aldım da... E, sinyal serisinin düştüğünü gördüm şeklinde bir mail gönderiyor bir arkadaş Steve Jobs da çok kısa bir cevap veriyor o zaman telefonu o şekilde tutma daha sonra Apple'ın yaptığı resmi açıklamada Steve Jobs'u Steve Jobs'un söylediğinde paralel bir açıklama yaptı. Apple'ın resmi açıklaması şu şekilde herhangi bir telefonu kavramak antenin performansında biraz düşüş yaratır. Antenin konumuna göre telefonun bazı noktalardan tutulması sinyal seviyesini daha da kötüleştirebilir. Bu her mobil telefonu yaşayabileceği bir şeydir. Eğer iPhone 4'ünüzde böyle bir sorun yaşıyorsanız telefonu sol alt köşesinden <gülüyor> kavramayın ya da telefonun etrafını çevrilen metal bandı tamamen kaplayan bir kılıf kullanın. Böyle e, Apple e, komik bir e, açıklamada e, bulundu. Bugün e, yansıyan haber sitelerine, bloglara yansıyan bir haber vardı. E, hatta Teknoblog'da da değindik buna. E, Steve Jobs'a gönderilen bir mail ve Steve Jobs'un da cevabı. E, Steve Jobs e, ortada herhangi bir problem yok. Anten problemi yok. İzlemede kalın, beklemede kalın şeklinde kısa bir cevap vermiş ve e, bu beklemede iPhone iOS 4 işletim sistemine yeni bir güncellemenin geleceği ve bu güncelleme ile birlikte bu sinyal alış probleminde çözüleceği şeklinde bir beklenti doğurdu. Keza 2-3 gündür bu şekilde bir beklenti konuşulur. Bu sinyal probleminin ee, bu şekilde çözülebileceği beklentisi mevcut. Yani ortada Apple'ın inancına göre bir donanım problemi yok. Her şey normal. Ancak e, bir e, yazılım problemi var. Keza ancak diyelim. Keza da benim ancak diyelim. E, Danimarka'dan e, bir Danimarka'daki bir profesör. Alborg Üniversitesi'nde görevli bir anten uzmanı e, profesör Gert Proland Pedersen olaya dahil oluyor. Ancak e, profesör Uyarısını daha 3 e, hafta önce iPhone 4 satışa sunulmadan 2 hafta önce yapıyor. E, Danimarka'da bir röportajda e, kendisini Steve Jobs'un e, iPhone 4'ün yeni, an, e, yeni anteniyle birlikte açıkladığı daha iyi sinyal alış vaadini nasıl bulduğunu, bundan etkilenip etkilenmediği soruluyor e, profesöre. E, kendisi de Şöyle bir cevap veriyor. İnsan vücudunun her ortamda anten üzerinde bozucu etkisi olacaktır. ile birlikte anten enerjisinin büyük bir kısmı ısı veya kayıp olarak boş iPhone 4'ünde de e, anteneyi dışarıda olduğu için e, dış etkilere karşı oldukça açık olacaktır şeklinde bir e, yorumda bulunuyor profesör. E, Apple'ın e, önerdiği bu basit çözüm yani telefonu böyle tutmayın ya da kılıf kullanın gibi ampirik e, çözümüne karşı daha tutarlı bir çözüm Öneriyor profesör ve diyor ki iki tane anten konulursa telefona birbirini yedekleyen birinin aldığı sinyalin engellenmesi durumunda diğeri e, işlev görmeye devam edebilir ve sinyal e, seviyesinde de hiçbir problem olmaz. Profesörün önermiş olduğu e, çözüm bu şekildeydi. Bakalım Apple ilerki tasarımlarda bunu dikkate alacak mı? bazı komik e, atışmalar da şakalar da olmuyor değil. Apple'ın e, bu e, anten problemiyle anten sorunuyla ilgili e, yapmış olduğu basit açıklama e, diğer şirketlerin de ilgisini çekti. Örneğin Nokia bugün e, Nokia Conversations isimli resmi bloğunda e, bir e, haber yayınladı ve iPhone 4'ün pardon e, Nokia cep telefonlarının e, nasıl tutulduğunu Nasıl tutulursa düzgün e, konu, e, kullanılacağına yönelik e, bir komik bir yazı yayınladı. E, Apple'a taşatan bir yazı yayınladı. Hemen o yazıyı da sizlere göstereyim. E, bir E72 ile yapılan e, gösterim. Telefonun e, farklı tutuş şekillerine göre e, tanıtım yapılıyor. E, farklı e, tutuş şekillerine farklı adlar verilmiş. Hemen e, o haberi sizlere bulup buradan aktarmaya çalışayım. Evet. How do you hold your Nokia? Nokia'nızı nasıl tutuyorsunuz şeklinde e, bir yazıydı bu. Ve e, görüyorsunuz. Baş parmak ve e, diğer parmaklar. Bu şekilde baş parmak sol tarafta diğer 3 parmak sağ tarafı kavruyor telefonunun. Eğer telefon biraz daha büyükse işaret parmağı da üst kısma konularak daha sağlam bir tutuş sağlanıyormuş. The Cup adı verilen, Cup adı verilen tutuşta ise telefon gördüğünüz gibi avuç içine oturtuluyor. Daha çok sağlam bir tutuş bu. Zaten Apple'da da iPhone 4'te de problem çıkartan bu tutuş genellikle. Bu balans denge tutuşu görmüş olduğunuz gibi e, telefon 3 e, parmağı oturtuluyor e, işaret parmağı da destek olarak tutuyor telefonu ve sonuncusu da e, dört kenar tutuşu. Telefonun dört da tutuluyor. Herhalde e, şu görmüş olduğunuz tutuş biçimi iPhone 4'te bir sinyal problemi yaşatmayacaktır. Şu belki biraz yaşatabilir. Bu baya baya yaşatacaktır zaten sorun burada. Bu da belki yaşatmayabilir. Ancak Nokia'nın söylediğine göre bu dört tutuşta hiçbir Nokia cep telefonunda bir problem yaşatmıyor. Nokia'nın tüm telefonları e, birinci amacı olan e, konuşturma işini her ortamda hiçbir sinyal seviyesi düşmeden konuşturma işini yapıyor. E, rahatlık da Hakkını vererek yapıyor. Diğer şirketlerin yaptığı gibi e, performans e, düşüşü yaşatmıyor. Şeklinde bir e, yazı var burada. Da. Okuyabilirsiniz. Teknoblog'da da bunun e, linkini vermiştik zaten bugün. E, kısaca değmiştik bu yazıya. Yani ortada e, Nokia'nın Apple'a attığı bir taş var. E, bir gönderme var. Oldukça ilgimizi çekti. Bu da komik bir yazı. Yani e, okuyabilirsiniz bunu. E, Nokia Conversations resmi bulanında yer alıyor bu yazı. Devam edelim. iPhone 4 e, problemleri e, daha su götürecek gibi gözüküyor. E, iPhone 4'te böyle problemlerin çıkması Türkiye'de de e, biraz e, insanların e, kafasında e, soru işaretleri yarattı. İnsanlar, e, iPhone 4 almayı düşünen insanlar biraz daha soğuk bakmaya başlamıştır. E, belki e, Türkiye biliyorsunuz ilk e, seri üretim ürünler gelmeyecek. E, Eylül ayı gibi bekliyoruz iPhone 4'ü. Belki daha sonra üretilecek olan ünitelerde ve yani birimlerde e, bu problem biraz daha aza indirgenmiş olabilir. Yani benim tavsiyem hemen iPhone 4'e karşı e, soğumayın, soğuk yaklaşmayın. E, bu şekilde düşüneceğim zaten. E, iPhone 4'ün incelemesini de yapmayı planlıyoruz. E, Türkiye'ye geldiğinde, e, sinyal probleminin yaşanıp yaşanmadığında e, Türkiye'ye geldiğinde ilk elden sizlere aktaracağız. Bunun da buradan haberini verelim. Devam edelim. iPhone 4'ün dışında geçtiğimiz hafta Apple ile dolu geçen teknoloji gündeminde önemli bir konuda iOS 4 işletim sistemiydi. iPhone, işte iPhone OS diye başlayan Apple'ın mobil işletim sistemleri tüm iPad, iPod Touch, iPhone ekosistemine e, kapsaması için iOS olarak değiştirilmişti ve iOS'in dördüncü sürümü 4.0 numaralı sürümü e, dünya çapında geliştiriciler konferansının açılış konuşmasında e, duyurulmuştu. Aslında e, detayları çok daha önceden biliyoruz. Yaklaşık 2-3 ay oluyor detaylarını e, bileli. Ancak e, bu işletim sisteminin e, resmiyet kazanması 10 Haziran, e, pardon, 7 Haziran akşamına denk geldi. E, 7 Haziran'da e, yapılan lansmanda bu işletim sisteminin 21 Haziran'da e, yayınlanacağı söylenmişti ve beklediğimiz gibi geçtiğimiz hafta pazartesi akşamı Türkiye saatiyle saat e, 8 çeyrek gibi akşam 8 çeyrek gibi e, bu işletim sisteminin e, yeni versiyonu yayınlandı. Yayınlandıktan hemen sonra e, biz de iPhone 3 gsimize ve iPhone 3G'mize indirdik bu işletim sistemini. E, iPhone 3GS için gelen güncelleme dosyasının boyutu 370 MB civarındaydı. iPhone 3G için gelen güncelleme dosyasının büyüklüğü ise 295 MB civarındaydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve iki telefonda en büyük fark multitasking özelliğinin iPhone 3GS'de olması. iPhone 3G'de ise olmaması en büyük fark olarak bu göze çarpıyor. Evet. Multitasking işleminin gelmesinden sonra iPhone 3GS'lerde özellikle iOS 4 uyumlu yani multitasking'i destekleyen uygulamaları aramaya başladık. Ancak ortalıkta pek fazla uygulama yoktu başlıkta. Yine de geçtiğimiz hafta içerisinde birçok uygulama yeni güncellemeler yayınladı. Yeni işletim sistemini destekleyen uygulamalar gelmeye başladı. Ancak benim en çok beklediğim uygulama Skype'nin uygulamasıydı. Skype'nin iOS 4 destekli uygulaması henüz ortaya çıkmış değil. En iyisi tekrar bir araştırmalı bakmalı. Çünkü biliyorsunuz iOS 4'te Voice over IP işlemi arka planda destekleniyor. Sürekli Skype çalışmaya devam edecek, online gözükeceksiniz vaat edilen buydu. Bu işlemin nasıl çalıştığını merak ettiğim için Skype'nin uygulamasını biraz daha fazla bekliyorum. Bunun dışında insanların ne çok istediği bu internet radyolarını sürekli dinleyebilmek. İnternet radyosu uygulamasına çıktığınızda biliyorsunuz müzik de kesiliyor. Ben de olmak üzere diye bütün iPhone kullanıcıları, iPhone 3S kullanıcıları diyeyim... Bir yandan internet adresi dinlerken bir yandan e, internette de dolaşmayı, başka uygulamalar açmayı istiyordur. Ancak ortalıkta e, pek böyle bir uygulama görmüş değiliz. E, Türkiye'deki radyoların uygulamalarında bile e, hala bir güncelleme yok. E, şimdi kontrol etmek istesem herhalde e, fazla bir şey bulamam. Hemen bakalım bir şeyler görebilecek miyiz? Güncellemelere baktığımızda evet herhangi bir şey henüz yok. Ancak fazla uzun sürmeyecektir diye düşünüyorum bu yeni uygulamaların gelmesi, iOS 4'e uyumlu uygulamaların gelmesi. Neyse devam edelim. iPhone 3GS'de olup da iPhone 3 gde olmayan bir diğer özellik de arka plan biliyorsunuz iPhone 3GS kullanıcılarının uygulama ikonlarının yer aldığı ortamın arka planında bir duvar kağıdı yer alıyor. Bu da biraz da fazla göz zevkine hitap eden bir durum. iPhone 3G'de ise ana menüde ana, menü ana ekranda siyah arka plan kalmaya devam ediyor. Bunun dışında iPhone 3G'de iOS 4 yüklemek biraz problemli oldu. Başkalarında da gördüm problem yaşayanları. Bunun için telefonun bir 7ini almakta fayda var. 7'ye geri yüklerken de bir takım kesilmeler oldu. Eğer böyle kesilmeler olduysa tekrarlamanızı tavsiye ederdim size ilk e, yedeğe geri atarken ilk kesintide fotoğrafları göremedim. Daha sonra e, kontaklar yoktu. Neyse ki en sonunda e, bütün yedeğe yerine koymayı başarabildim. E, neyse ki e, kazasız velasız e, her iki telefonda güncellemeyi başarabildim. E, iPhone e, 3G'lerde problemler yine geliyordu. iOS 4 yüklü iPhone 3G'lerin e, iPhone OS 3.1. 3 ile çalışan iPhone 3G'lere göre biraz yavaş kaldığı bazı internet sitelerinde dile getirildi hatta videolarda da bu gösterildi sadece internet tarayıcısının Safari'nin hızlı çalıştığı diğer tüm ekranların açılışının yavaş olduğu söylendi bu bir problemdi keza ben de iOS 4'ü yükledikten sonra sanki biraz yavaşlama hissettim iPhone 3 gste de yavaşlama hissettim böyle bir takım sorunlar var ancak e, iPhone 4, iOS 4'ün de üzerine bir takım güncellemeler gelecektir ve e, problemler de, pürüzler de yavaş yavaş giderilecektir. E, iPhone e, ve iOS 4 ile ilgili önemli bir habersi geçen hafta Farmville uygulamasının e, e, iPhone versiyonunun, iPod Touch versiyonunun Apple Store'daki, App Store'daki yerini alması oldu. E, Farmville özellikle e, Türkiye'de de fazlasıyla sevilen bir oyun. Facebook üzerinde kullanılıyor. E, oldukça yüksek bir oyuncu kitlesine sahip olan bir oyun ee, ancak iPhone e, oyununun çıkmasının biraz geç kaldığını düşünüyorum insanlar e, seviye atlaya diye çoğu kimse oyunu bitirdi oyunun e, Türkiye'deki e, heyecanı gitti gibi e, insanlar artık duvarlarında pek fazla e, Farmville bildirimi paylaşmamaya başladı pek fazla farm bildirimi görmüyorum en azından kendi hesabımda yani bu uygulama e, biraz daha bu oyun biraz daha erken iPhone'lara gelseydi e, çok daha fazla oyuncu kitlesi bulabilirdi. E, Farmville uygulaması geçtiğimiz perşembe e, günü App Store'daki yerini aldı. Ancak e, 3-4 gün sonra yeni bir güncellemesi çıktı. E, keza iPhone 3GS'de oldukça düzgün çalışan bu oyun iPhone 3 gdeki e, kullanıcılara bir takım problemler çıkarıyordu. Çok yavaştı. E, Oyun yüklenmesinde bir takım problemler vardı. iPhone 3G'ye bunu gördüm. Ancak kontrol etmedim. Umarım o problemler de giderilmiştir. iPhone 3G kullanıcıları da farm bile rahat rahat oynarlar. Teknoblog Show'dan aktaracaklarımız bu haftalık bu kadar. Bugünlük bu kadar diyelim. Apple, iPhone 4 ve iOS 4 ile dolu bir gündem oldu tesenyamız devam edecek bir düzen oturtuncaya kadar ancak bu programları da internet üzerinden podcast üzerinden sizlerle paylaşacağız Tekno Blok'ta da duyuracağız. Tekrar yeni bir programda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.